Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Bugün Bakara Suresinin 99 ila 101. ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Andolsun ki sana apaçık Ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir ahitte bulundularsa, yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp, Terk ettiler. Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'e açık seçik ayetler indirdiği kesin bir dille ifade edilerek, fasıklardan başkasının bu ayetleri inkar etmelerinin mümkün olmadığı belirtilmekte ve bu suretle Yahudiler fasıklıkla suçlanmaktadır. Fasık, dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma anlamına gelen, fısk kelimesinden türetilmiş bir isim olup, Allah'ın buyruklarına itaat etmeyip, asi olan mümin, münafık veya kafir manalarında kullanılan bir terimdir. Genellikle büyük günahlar işleyen kimselere fasık denmiştir. Bu günahlar içinde dinin itikat ilkelerinden biri veya birkaçı bulunursa, fasığın aynı zamanda kafir olduğu hususunda, görüş birliği vardır. Fakat haksız yere ve kasten adam öldürmek, zina etmek, hırsızlık yapmak gibi dinin büyük günah saydığı fiilleri işlemenin de insanı dinden çıkarıp çıkarmayacağı hususunda mezhepler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Ehli sünnet dışı bazı mezhepler bu tür günahlar işleyen fasıkların mümin olma niteliğini kaybettiklerini ve ebedi olarak cehennemde kalacaklarını ileri sürerken, bu görüşü çok sert ve aşırı bulan ehl sünnet bilginleri, müminlerin de büyük günah işleyebileceklerini, bu sebeple iman esaslarını kabul eden fasığı kafir saymanın yanlış olduğunu, bunların eğer affedilmezlerse günahlarının büyüklüğüne göre, bir süre cehennemde azap çektikten sonra cennete kabul buyurulacaklarını hem Kur'an ve hadislerden getirdikleri delillerle hem de akli gerekçelerle kanıtlamaya çalışmışlardır. Konumuz olan ayette fasıklar kelimesi, İslam'ı, Kur'an'ı ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar eden Yahudileri veya Allah'ın ayetlerini inkar eden herkesi kapsadığı için kâfirler anlamında kullanılmıştır. İsrailoğlarının Mısır'dan ayrıldıktan sonra çölde kaldıkları 40 yıl boyunca sık sık Musa'nın peşine takıldıklarına pişman oldukları, ona isyan ettikleri, bu yüzden Tanrı'nın öfkesine maruz kaldıkları ve sert enseli kavim şeklinde kınandıkları zaman zaman da cezalandırıldıkları bildirilmektedir. Bu ayetlerde ise kınayıcı bir üslupla kendi dinlerine ve peygamberlerine karşı bu sadakatsizliği gösterenlerin Hz. Muhammed'in peygamberliğini reddetmelerinde şaşılacak bir durum bulunmadığı bildirilmektedir. Hz. Peygamber onların eski dinlerini ve kitaplarını tasdik ettiği ayrıca Yahudilerin kendi kitapları da bu son peygambere inanmalarını gerektirdiği halde Şimdi Medine Yahudileri bunu bilmezlikten gelip bir bakıma kendi kitaplarını da hiçe sayarak Hz. Muhammed'in peygamberliğini tanımamaktadırlar. Ayette Yahudilerin bu tutumlarının daha önce belirttiğimiz tarihi karakterleriyle uyuşmakta olduğuna işaret edilmekte ve böylece Hazreti Muhammed'ten Yahudilerce sergilenen olumsuz tavırlara şaşmaması, bu yüzden huzursuz olmaması istenmektedir. Yüce kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yine kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik